Muhakkak ki insanoğlu fıtratını tanıdığında birçok kötülüklerin de önüne ne yapar? Geçer. Nasıl ki insan kendini kontrol altına alır, murakabe eder ve Allah korkusunu galebe çaldırırsa bu sefer o insan sağlıklı, güzel düşünen, hayata iyi bakan, ahiretini düşünen samimi kullardan olur. Bugün ilk mevzumuz mal hırsı mevki makam hırsı bunun üzerinde olacak inşallah kardeşlerim Allah Azze ve Celle ta ana rahmindeyken 3-40 gün geçtikten sonra bir melek gönderir ve bunun rızkı ne olacak ömrü ne olacak sahiplerden ne Şakilerden ne olacak erkek mi dişi mi olacak ne yapar bu sorulur, Allah Azze ve Celle takdir eder, o yazılır, levh-i saklanır. Her ne kadar kişinin ta o zaman yazılan bir rızkı olsa dahi insan mal toplama, mal peşinde koşma, dünya malına hırslanma, bu duyguda aşırı gitmesi onun helakına sebep olur. Helal mal ihtiyaçtan fazla toplandığında insana her zaman zarar getirmiştir. Zekatını vermese azabına sebep olur. Sadaka, infak vermese, cimrilik yapsa birçok müşkülatlara sebep olur. Dost kaybeder, mal toplar ama dostlarını ne yapar? Kaybeder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde kardeşlerim, paranın kuluna paraya tapana lanet olsun demiştir paranın kuluna paraya tapana elbisenin kuluna kadına kulluk edene Allah lanet etsin demiş ayağına diken batsa onu çıkaracak ne yapamasın bulamasın demiştir demek ki dünya malı peşine koşma insanı ne yapıyor? Helak ediyor. Dünya malı peşinde koşma, nefsinin şehvetleri, arzuları peşinden koşmaktan çok daha fenadır kardeşlerim. Mal, para peşinde koşma, Allahü Teala'nın emirlerini unutturursa, bu da ne yapar? İnsanı çok çok kötü yerlere getirir. Allah zikri, Bulunmayan bir kalbe ne yerleşir? Şeytan yerleşir. Şeytanın en büyük hilesi ise insanı hayırlı işler yaptırarak Kendisini salih, iyi zannettirir. Böyle kimse kendisinin kulu olur gider. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam Geçmiş ümmetlerinin her birine birer fitne verildi. Benim ümmetimin fitnesi ise mal, para toplamak olacaktır diyor. Dünyalık peşine düşerek ahireti unutacaklardır. Allah onlardan razı olsun bakın sahabelerin yaşantısına baktığımızda İslam'ı kabul ettikten sonra hepsi hemen hemen fakirleşmiştir. Neden fakirleşmiş? Malını, mülkünü neyi varsa Allah yoluna infak etmeyi bir görev kabul etmişlerdir. Ve öyle olmuşlardır ki dünyaya sarılmak yerine hep ahireti arzulamışlar. Dine giren, yanlarına hicret eden, kimsesiz, yoksul, yetim herkesin elinden tutmuşlar. Ve onlara işte malım yarısı senin deyip onların mal mülk edilmesi için ellerinden gelen her şeyi ne yapmışlardır? Yapmışlardır. Allah onlardan razı olsun. Onların bu örnekliliği bizim için ömür boyu yetecek örneklik kardeşlerim. Gönül ister ki onların kardeşliği aynen bizde de devam etsin. Ama kardeşlik sadece sen benim kardeşimsin. Selamun aleyküm nasılsın kardeşim seni ne kadar özledim demekle ne yapmıyor? Olmuyor. Demek ki kardeşliğin de getirdiği bazı hukuklar var. Bu hukuklarda neymiş kardeşini yardımsız ve out'ta ihtiyaç içinde bırakmamak. Evet. Allah azze ve celle insanları yaratırken ecellerini ömürlerini, rızıklarını ne yapmış? Takdir edilmiş. Bunlar değişmez. Azalmaz, çoğalmaz, zamanından da geri kalmaz. İnsan rızkını aradığı gibi rızık da sahibini arar. Çok fakirler vardır. Zenginlerden daha iyi, daha mesut hayat yaşar allah Teala kendisinden korkanlara Dine sarılanlara Ummadıkları yerden rızık gönderir Bakın kim diyor İlim yoluna çıkarsa Allah'ın dinini öğrenmek isterse Allah onları Ummadıkları yerden ne yapar? Rızıklandırır diyor Halbuki yola çıktıklarında Yanlarında hiçbir şey yoktur Ama Allah onları ne yapıyor? Ummadıkları yerden rızıklandırıyor Dünya muhabbetini yapa yapa insanlar dünyaya ne yaptılar? Düşkün olma haline geldiler. Nefis arzularını, tatlı gelen şeyleri, bunlara kavuşmanın sebebi olan parayı haram yollardan araya araya onlara ulaşmaya başladılar. Dünyanın muhabbeti o dünyadaki malları elde etmek için birçok yolu meşru kılar kardeşlerim. Ama müminler ahireti düşünseler, helala ve harama ne yaparlar? Dikkat ederler. Helal ve harama dikkat etme dinin hem de ırzın gelecek neslinde ne yapar korunmasına sebep olur. Birçok karı koca arasındaki müşkülatların husumetin altında yatanlara bakın bugün. Sen bana şu eşyayı almadın. Sen bana şu hediyeyi almadın. Sen bana şunu almadın. Sen düğünde şöyle yapmadın Yok şu günde şunu yapmadın Şu takıyı almadın Bakın sahabelere Allah Resulü ve Vesselam Falan sahabe nerede diyor Sahabeler diyor ki Allah'ın Resulü onların giyecek hiçbir şeyi yok Bir tane esbapları var Bir gün karısı giyip Mescide geliyor Cemaate yetişiyor Eşi evde duruyor Bir günde öbürü giyip o geliyor Düşünün geçmişteki insanlar böyleydi. Ama bugün dünya muhabbeti, dünyaya düşkün olma, nefsin arzularını, tatlı gelen şeyleri ve bunlara kavuşma sebebi birçok şeyleri ne yaptı unuttu kardeşlerim. Dünya lezzetlerinin zararları faydalarından çoktur. Elde kalmaz çabucak giderler. Bunlara kavuşmak ise çok güçtür faydası hiç olmayanlara lab yani oyun ve lev yani eğlence denir bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünyalık olan her şey melundur sadece Allah için olan şeyler müstesna diyor allah Teala'nın razı olduğu şeyler melun değildir dünya peşinde koşan kimse şüpheli şeylere sonra haramlara Hatta küfredalar Geçmiş ümmetlerin Bakın en büyük sebeplerinden Bir tanesi Peygamberlerine inanmamalarına sebep olan Sadece dünyaya düşkün Olmalarıydı kardeşlerim Allah hepimize hayır versin Vaktini hayırda Geçirenlerden eylesin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sizin diyor iki hasletiniz var Bunları kaybetmeden Bunların kıymetini ne yapamazsınız bilemezsiniz. Boşa geçen zaman ve sağlık diyorum. Öyle Müslümanlar var ki bugün zaten e, vakti geçirmek için o kadar çok e, şeyler var ki televizyonlar filmler, çizgi filmler şarkılar, türküler, eğlence merkezleri, spor salonları, e, ne diyorlar şimdi koşu merkezleri birçok yerler bunlar ne yapmış insanların zamanını çok rahatlıkla ne yapabiliyor alabiliyordu. Geçmişin insanının böyle bir lüksleri yoktu. Hatta hatta insanlar öyle hale gelmiş ki evlerini sinema merkezine çevirmişler. O film oynatıcı makinaları almışlar. Koca koca salon yapıp oturmuşlar. Niye e Müslümandan ihtiyacı yok ki bu insanlara? Müslümandan oturmak kalkma olsa, onun sıkıntılarını görecek, ihtiyaçlarını görecek, onunla muhabbet edecek, en azından Allah'a konuşacak ve Allah da onlara ne yapacak? Muhakkak merhamet edecek. Nasıl ki hadis şerifte insanlar bir araya gelir de Allah'ı anmadan ayrılırlarsa, aynı bir merkepleşine toplanıp ayrılanlar gibidir, diyor değil mi? Demek ki bir araya gelme de Allah için ayrılmadan. Allah için olacak İşte dünyaya meyil Dünyaya düşkünlük Allah'ın zikrini unutturur Kardeşlerim mevki Makam hırsı Şöhret sahibi olma arzusu insanlarda üç şeyden hasıl olur Birincisi Nefsin arzularına Kavuşmaktır Nefis arzularının Haram yollardan elde edilmesini ister. Yani hiçbir nefis dürüstlüğü istemez doğru da vardır bizde yalancılıkta her zaman nefis yalancılığa meyillidir doğruya meilli değildir ikincisi kendisinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarma ve müstehap olan mesela <gülüyor> sadaka verme hasenat yapma yahut mübah olan işler yapmak için Mesela iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak, sa çocuk sahibi olmak, rahat ve mesut yaşamak için veya ibadetlerine manun olacak şeylerden kurtulmak için ve İslam dinine ve Müslümanlara hizmet etmek için mevki sahibi olmak isteyen insanlar vardır. Bu niyetle mevkiye kavuşurken, riya gibi, hakkı batıla karıştırmak gibi, İslamiyatın yasak ettiği şeyleri yapmazsa sünnetleri terk etmezse bunun mevki sahibi olması güzel bir şey. Hatta çok çok hayırlı bir şeydir. Ama sırf bunları yaparken insanlar ne güzel bu ne kadar böyle hoş davranıyor ne güzel hizmet ediyor desinler diye bunu karıştırırsa bunlar hoş değildir. Yani riyayla hakkı batılı birbirine karıştırırsa bu hoş olmayan bir şeydir. Üçüncüsü nefsini eğlendirme. Nefsi maldan olduğu gibi mevkiden de lezzet alır. Arada İslamiyet'e uymayan işler bulunmazsa nefsin lezzet aldığı şeylere kavuşturmak haram değildir. Takvanın himmetin az olduğunu gösterse de mevki elde ettikten sonra insanların gönüllerini kazanmak için riya ve gösteriş yapmaktan insan korkuyorsa ona da dikkat etmek gerekir. Hatta münafıklık ve hakkı batille karıştırmak ve hatta hile ve yalan gibi tehlikeli hallerde insandan ne yapabilir olabilir. Şöhret kötü müdür? Yani tanınmak, meşhur olmak, mesela Ebu Bekir'di, Ömer'di Osman'dı, Ali'di biz bugün onların isimlerini ne yapıyoruz Allah onlardan razı olsun hep zikrediyoruz hep tanınmış insanlar bunları tanımak veyahut bir insanın meşhur olması insanların içinde tanınması kötü bir şey mi? değil ama insanın parnakla gösterilmeyi istemesi onun için nedir? bir afettir İçinde meşhur olma, insanların içinde tanınma duygusu varsa bu insanı ne yapar? Helak eder. Bununla beraber din ve dünya işlerinde meşhur olan kimsenin afetten kurtulması çok zor olur kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde mal ve şöhret hırsının insana vereceği zarar iki tane aç kurdun bir koyun sürüsüne saldırdığı zaman vereceği zarardan daha çoktur diyor hadis şerifi tekrarlıyorum mal ve şöhret hırsının insana vereceği zarar iki aç kurdun bir koyun sürüsüne saldırdığı zaman vereceği zarardan daha çoktur diyor. Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın Allah'ın bize verdiği rızkı hem yiyip hem de Allah yoluna infak eden sammı kullardan eylesin Rabbim bizleri. Zaten müminliğin de alameti bunlar değil mi kardeşlerim? Onlar hem yer, hem de Allah yoluna ne yapar? İnfak eder. Ama mal toplama, şöhret olma, insanların içinde hep işte şu şöyle bu böyle tipinde gösterişli olmaya çalışma, insanın kendi yaşantısında belki rahatlığı sağlar ama kardeşlerinin hukukunda ve Allah hukukunda bunun böyle olmadığını görürsünüz. Evet. Yine fıtri hastetlerden bir tanesi sözünden dönmenin dindeki yeri nedir? Hepimiz insan olmamız hasebiyle birçok sözler veririz. Ve söz verildiği zaman bu sözün yerine getirip getirilmemesi Dinde de insana ne kazandırır ne kaybettirir. Birincisi, kulluk derslerinde de, fıtrat derslerinde de hatırlayacağınız gibi Allah Azze ve Celle hepimizden bir söz almış, bir ahit almış. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet kardeşlerim, Allah Azze ve Celle sizi yaratan benim, rızık veren benim, sağlık, sıhhat, ömür veren benim türlü türlü nimetler veren, benim gökten size rahmet indiren yeryüzünden birçok taze taze yemişler çıkaran benim bunun gibi birçok ifadeler söyleyerek bizlere ne diyor hala bunları bilip dururken bana isyan ne diyeceksiniz şirk mi koşacaksınız sırt mı döneceksiniz unutacak mısınız diyor bu türlü sözden dönme insana çok büyük bela getirir kardeşlerim. İnsan önce Allah'a verdiği sözde hakkıyla ne yapmalı? Durmalı. Yapamayacağı halde yalan olarak söz vermek de haramdır. Bu şekilde sözünde durmamak da günahlardandır. Hatta münafığın hasletlerine bakarsak bir tanesi nedir? Sözünde durmamak. Demek ki bir mümin vermiş olduğu sözü hem Allah'a hem de kullara karşı ne yapacak yerine getirmek zorundadır. Kendisine mal, söz veya sır emanet olunan kimsenin bunlara hiyanet etmesi münafıklık sıfatlarındandır. Müslüman sözünde durmalıdır. Allah Azze ve Celle Söz verip de sözünde duranları sever Evet Rabbim hepimize hayır versin Ama burada bazen insan Bazı sözler verir Hatta bunun akabinde yemin de edebilir Burada kardeşlerim Eğer bundan daha hayırlısını görürseniz O sözden ne yapabilir? Dönebilirsiniz Dönebilirsiniz Yemin bile etseniz Yeminin kefaretini ne yaparsınız Verirsiniz Yani söz verip de sözden dönme İlla münafıklık Alameti değil Bazen de insanın dönebileceği yerler Vardır ki oradan da dönmek Nedir güzel bir meziyettir Mesela size şöyle bir anım Anlatayım Bir kardeş vardı Çok samimi bir kardeşimiz Aradan kayboldu gitti ne kadar aradıysam bir türlü adresine ulaşamadım. En son bir kardeşte onun numarasının olduğunu duydum. Kendisinden istediğimde vermedi. Dedi ki ben kardeşe söz verdim ve verirsem ona karşı yalancı olurum. Ben o kardeşe şöyle dedim: Vallahi dedim o kardeş benimle ahitleşse ve bu numaramı hiç kimseye verme dese, ben oturur düşünürüm bu kardeşime nasihat edecek, onu hakka çevirecek, söylettiğinde kalbini yumuşatacak, Müslümanlarla tekrar yine kaynaştıracak kim var oturur, düşünür ve onu arar. Bu kardeşimin numarası şu, ben ona vermemek için söz verdim ama bu onun için daha hayırlıdır diye düşünürdüm dedim. Allah razı olsun o kardeş de beni kırmadı, numarasını verdi ve hakikaten hayır oldu. İnsan sözünü verir ama daha hayırlısını gördüğünde ise dönmesinde ne yapacak bilecek ama verilmiş ve dönülmeyecek sözlerden de verdiği sözden cayma insanın hem kişiliğini hem insanlarla olan al alakasındaki kişiliğini hem de ne yapar Allah indinde münafık olmasını sağlar. Bunun dışında kardeşlerim mesela öyle olaylar vardır ki insan karı koca ilişkisinde olsun bir nişanlılık devresi olsun bir ortamdaki herhangi bir sözde olsun, bir hocanın talebesine olan bir sözü olsun, vermiş olduğu sözü tutmadığında, bu sefer karşıdaki insanda o kişiye karşı ne yapar? Bir güvensizlik gündeme gelir ve karşıdakini yalanla itham etme bile gündeme ne yapar? Gelir. Bu sefer karşıdakine sen yalancısın dendiğinde o ne yapar? Hazımsızlığa kadar gider. Maalesef maalesef bu durumlar çok çok oluyor Allah bizi böyle durumlardan beri buyursun söz verip sözünü tutanlardan eylesin evet yine fıtri hasletlerden bir tanesi tu'li tu emel yani uzun emel çok yaşama uzun ömürlü olma hırsı evet bu hepimizde olan bir şey değil mi bakın bir gün dareminin naklettiği bir ifadede Allah Resulü ve vesselam eline üç tane çubuk alıyor birini önüne birini yanına dikiyor diğerini de uzağa atıyor sonra diyor ki şu çubuk insan yanındaki eceli uzaktaki ise emelidir insan emellerinin peşinde koşar fakat eceli onu yakalar emeline ulaşamaz evet hadis-i şerifi tekrarlıyorum bakın çok muhteşem bir rivayet üç tane çubuk alıyor birini şöyle dikiyor birini yanına dikiyor birini de uzağa atıyor yanına diktiği iki çubuğun birine diyor ki şu insan şu da eceli uzaktaki ise emeli İnsan emellerinin peşinde koşar Fakat ecel onu yakalar Emeline ne yapamaz? Kavuşamaz diyor Kardeşlerim öyle olmuşuz ki Ölüm korkunç olduğu halde insanların ölümden habersiz gibi yaşamaları Ölümü az düşündüklerindendir Hatta dünya zevkleriyle meşgul olan kalp ile düşünce etkisi o kadar azalıyor ki korkunç olan ölümün kolay geçmesi için ölümü hatırdan hiç çıkarmamak gerekir ama maalesef gözümüzün önünde anamız ölür babamız ölür hatta çoluk çocuğumuz ölür depremler olur birçok müşkülatlar olur fakat insan ölümü bir an olsun ne yapamıyor hatırlamıyor. Evet, insanın şöyle oturup düşünmesi gerekir. Arkadaşlarından, çok sevdiği insanlardan birinin öldüğünü, çoluk çocuğunu, mallarını, dostlarını bırakarak toprak altına girenleri şöyle bir düşünmelidir. Makam sahibi olanların etki ve yetkilerinin kalmadığı, toprağın onları nasıl çürüttüğünü insan şöyle bir düşünmeli. Hayattayken neler yapıyor, neler konuşuyorlardı değil mi? Yapılacak çok işleri vardı Ve ölüme hep unutup Yaşıyorlardı Kimi malıyla Kimi makamıyla Kimi gençliğiyle Kimi her gün arabasını yıkar gururlanır Kimi çocuklarını gıcır gıcır Giydirir dışarıya çıkarır Kimi evinin camlarını siler Her gün her gün Elektrikli ile alır Tertemiz eder değil mi Ama ölümü unutup yaşıyorlar Kimi gençliğiyle kurulanır, kimi de makamıyla. Ama ölüm herkese ansızın ne yapıyor? Yakalayıveriyor. Şimdi hepsi unutulup gitti, hayal oldu. İşte bir kimse de bunları düşünüp, mezarları ziyaret ederek, kendisinin de aynı akıbete uğrayacağını bilirse, kalbi yumuşar, dünyanın faydasız şeylerine dört elle sarılmaktan vazgeçer. Uzun emelli olmaktan ne yapar sakınır. Bakın bu konuda güzel bir kitap var. Mezar notları diye. Mezar notlarını alıp okursanız insan yayınlarından çıktı tavsiye edeyim. Bazı tiplemeler almış orada yazar. E ee, muhterem mi diyor? Beni şikayet eder dururdun diyor. Hazır mısın diyor. Şimdi meleklerin diyor sorgusuna hadi bakalım diyor şimdi kime şikayet edecek? Hazır ol. Hazır mısın paşam diyor. Herkezi hazır ola diker. Kendin gururla insanların önünde yürürdün. Şimdi sen de hazır mısın diyor. Seni dikmeyecekler ama oturtup soracaklar diyor. Bunların cevabına hazır mısındır. Zengine e ee diyor a diyor. Oğlum bana geldiğinde diyor kızardın. Beni gider şuna şikayet eder buna şikayet ederdin. Şimdi diyor sen ne yapıyorsun? Bak sen öldün. Malının hesabını verirken bana göndermediğin çocuklar senin malını haramda yiyor diyor. Bunun gibi bütün yaşanılan ortamdaki her tiplemeden birer örnek alarak çok güzel hiciv yapmış. Alıp okumanızı tavsiye ederim İnsan yaşadığı Ortamda Bazen ne yaptığını Nasıl yaşadığını Nereye gittiğini unutabiliyor Kardeşler Bu da onun Uzun emelli olmasından kaynaklanıyor Ama Bu mevzunun başında da Dediğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Üç çubuk dikiyor Şu insan şu eceli uzağa atıyor bir tanesini bu da emeli diyor. İnsan emelinin peşinden koşar ama ecel onu ne yapar yakalayıverir diyor. Evet yine Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem insan diyor ne kadar yaşlanırsa yaşlansın mal hırsı ve tuli emeli gençleşir. Bunlar insanda asla ölmez diyor. Kardeşlerim, uzun emelli olmanın iki sebebi var. Allah bu hasletlerden bizi korusun. Birincisi dünya sevgisi ikincisi ne cahilliktir. Dünya sevgisi nedir? İnsan dünyanın faydasız ve günah olan zevklerine alışırsa artık bunlardan ayrılması çok zor olur. Mesela bir müziği düşünün. Şarkıyı türküyü dün Hoplaya zıplaya dinleyen insan Bugün ilahi adı altında Diğer yeşil popları dinlemeye başlar Ve bundan kendini ne yapamaz Alıp koyamaz Dolmuşta geliyorum Yanımdakinin bir telefonu çaldı Yani insan şaşırıyor Hadi dolmuşu bırak İnanın Camide Namaz kılarken Öyle telefon sesleri var ki insan şaşırıp kalıyor Şarkılar türküler, melodiler yani öyle hayata girmiş ki uzun emelli olma insanın çok rahatlıkla günahlara ve zevk alıcı şeylere düşmesine sebep oluyor ve bunlardan ayrılmak da çok zordur öyle insanlar vardır ki oyun oynamaya ve vaktini boşa geçirmeye alışmıştır Bunları kolay kolay vazgeçiremezsin. Faydasız ve zararlı şeylerin hepsine birden dünya denir. Bunları sevmeye ise dünya sevgisi denir. Alıştığı bu sevgilerden mahrum kalacağını düşünerek insan ölümü düşünmek bile istemez kardeşlerim. Evet, insan hoşlanmadığı şeyden nefret eder ondan uzaklaşmak ister. Onun için de ölümden ne yapar? Çok korkar. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. İnsan boş hayallerle dolu. Arzusuna uygun birçok şey ister. Arzularına kavuşmak için dünyada uzun müddet kalmayı ister. Uzun müddet yaşamak için de muhtaç olduğu şeyleri elde etmeye çalışır. Çoluk çocuk ister, ev ister, araba ister, bilgisayar ister, ister de ister. Kalbi hep bunlara bağlanır. Günlerini hep bu işlerin meşgalesiyle geçirir. geçirir. İhtiyaçları da tükenmez. Biri biter, biri başlar. Biri biter, biri başlar. Ahiret işlerini ise hep erteler. Bakın bugün öyle hallere gelmişiz ki, İhtiyaçlarımız bitmez tükenmez hale gelmiş. Giyinişte, görünüşte, yaşantıda İslami kimliklerimiz bitmiş gitmiş. Birinin kananmasından korkmuşuz. Birinin şöyle yapmasından korkmuşuz. Öyle görünmek şöyle olur, böyle görünmek böyle olur tipinde bir kadın tesettüründen tavizler vermiş bir erkek görünüşünden, sakalından her şeyinden tavizler vermiş ve öyle hallere gelmişiz ki bunların hepsinin altında yatan dünya sevgisidir dünya sevgisinin ve dünyadaki isteklerin bitmez tükenmez hale gelmesi bizim bir bir dinimizden taviz vermemize ve afbün öyle hale gelmişiz ki bugün sahabeler gelse bize hakikaten müslüman der mi ben çok merak ediyorum gerek işte, gerek görünüşte, gerek yaşantıda, gerekse ev hallerimizde hakikaten nereye gidiyoruz ben çok merak ediyorum bakın sahabelere Allah onlardan razı olsun hani ben Ömer gibi olmak istiyorum, ben Ammar gibi olmak istiyorum ben işte bu Bekir gibi olmak istiyorum diyen Müslümanlara bakın ne görünüşte, ne düşüncede, ne ev halinde hiç de yaşantılar öyle değil Ayşelere Fatmalara bakın Sahabe kadınlarına bakın Çocuğu ölen bir sahabenin Eşine bile söylemeden Yaptığı hallere bakın Bugün bizim hallerimize bakın Allah hepimize hayır versin Kardeşlerim Allah ahiret işlerini Erteleyenlerden eylemesin Demek ki insanın dünyaya meyli Yaklaşmakta olan Ecelini unutturur ölümü unutturur işte beklemediği bir anda ölüm onu yakalar fakat iş işten geçmiştir son anda insan la ilahe illallah diyeceğine evimin taksiti vardı arabamın taksiti vardı çocuk okula gidecekti daha ben bunları ev verecektim hacca gidecektim birçok zırvalarını görürsünüz kimi gençliğine güvenir kimi ölümü çok uzak görür Halbuki ihtiyarlar gençlerin onda biri değil. Öyle insanlar ölür ki belki çoğu genç. Bir yerde bir ihtiyar ölüyorsa bir tane de çocuk bir tane de genç de ölebiliyor. Ama maalesef maalesef insanın hayatını ahirete göre tanzim etmemesi birçok şeyi de unutmasına sebep olur. Bunlar da sebebi neymiş? Uzun emelli olmanın ikinci Sebebi de neymiş? Cahillikmiş. <gülüyor> Allah onlardan razı olsun. Bakın İslam alimleri şöyle diyor. Sonra tövbe ederim. İyi işleri sonra yaparım diyorsan ölüm daha önce gelebilir. Pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi bugün tövbe etmekten kolay sanıyorsan aldanıyorsun. Çünkü tövbe geciktikçe zorlaşır. Ölüm yaklaşınca Hayvana yokuş Önünde yem vermeye benzer ki Bu da fayda olmaz diyor Yokuş çıkan Bir hayvanın önüne yemi koyarsan Onu yiyemez Senin bu halin şu öğrenciye benzer Dersine çalışmayıp İmtihan günü Hepsini öğrenirim sanır Ve ilim öğrenmek için Uzun zaman lazım olduğunu bilemez Bunun gibi Nefsi temizlemek için uzun zaman mücadele etmek lazım. Ömür boşuna geçince bir anda bunu nasıl yapacaksın? İhtiyarlamadan önce gençliğin, hasta olmadan önce sıhatın sıkıntı çekmeden önce rahatlığın, ölmeden önce hayatın kıymetini bilmezsen çok pişmanlık çekersin. Zor olsa da dünya sevgisini kalpten çıkarmaya çalışmalıdır. Ahiret gününe, ve orada ya sonsuz cezaya veya sonsuz mükafata kavuşacağını kesin olarak bilen kimse yavaş yavaş dünya sevgisini bırakmaya çalışır. Çünkü önemli şeyi sevme önemsizi kalpten ne yapar? Çıkarır. İşte ayeti kerimede Allah Azze ve Celle Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı tiksindirdi. Demek ki insan imanı sevdiğinde bir şeyin sevme önemi kalpte ne yapar? Yer ederse öbüründen insan ne yapar? Tiksinmeye başlar. Evet. Bir arkadaş diyor ki çocuklarımı çok severdim. Fakat torunlar olunca onları sevmeye başladım. Hatta torunlardan önemli olan şeyleri sevince torunları unuttum demiştir. Demek ki akıllı olan kimse en önemli şey üzerinde durmalı. Ölüm bir gerçek ahirette sonsuz kalınacak bir yerdir. Dünyaya tekrar dönüp iyi amel işleme imkanı olmayacağına göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğütlerine uyarak kendimizi dünyada garip bir yolcu gibi addedelim ve kendimizi kabir ehlinden sayalım Hatta bir ağacın altına oturup gölgelenip sonra kalkan gibi sayalım ve buranın geçici arzularını ebedi gibi içimizde tutmayalım. <Gülüyor> allah hepimize hayır versin kardeşlerim. allah Teala ibadet ve onun dinine hizmet için çok yaşamak istemeyi tuğlu emel olarak saymaz. Allah Resulü diyor ki İnsanların en iyisi Ömrü uzun ameli Güzel olandır En kötüsü de ömrü uzun Ameli kötü olandır diyor Tirmizi de Evet Allah Ömrü uzun Ameli güzel Ve akıbeti hayırlı olanlardan Eylesin Ömrü uzun ameli kötü, akıbeti kötü olanlardan eylemesin kardeşlerim. Bakın aleyhissalatü vesselam Müslümanlıkta ağıran kıllar kıyamette nur ulaşıyor. Evet. Uzun emel insanda zevk ve safa sürmek için çok yaşamayı istemeyi getirir. Yine uzun emelin sebepleri dünya zevklerine düşkün olma. Ölümü unutma sıhhate gençliğe aldanmaktan kaynaklanır. Bakın öyle insanlar vardır ki hele günümüzde yaşlılara bakın kafalarını dazlak yaparlar. Böyle cis cıbılda yüzlerini böyle tamamen tıraş ederler. Niye? Genç gözükecekler. Veyahut bazı erkeklere bakın yaşlandıkça Bıyıklarını siyaha boyarlar Bir çeşit olurlar Aynı palyoçoya dönerler Öyle insanlar vardır ki Giyinişlerinde görünüşlerinde Çok farklı olurlar İşte bunlar hem fıtratlarını Bozarlar Hem de uzun yaşama hırsı Onların aldanmasına Sebep olur Uzun yaşama hırsında Olan insanlara bakın Hiçbirinin ibadetleri Vaktinde yaptığını göremezsiniz hep ibadetleri terk etme yoluna giderler. Bir namaz vaktinde kılmazlar, üşenerek kılarlar, kılsalar bile insanlara gösteriş için kılarlar, Allah'ı çok az zikrederler. Bir haç giderlerse gösteriş için giderler veyahut son vaktine kadar bırakırlar, belki de nasip bile olmazlar. Tevbeyi terk ederler, kalpleri katı olur. Vaaz ve nasihat onlara tesir etmez. Ölümü unuturlar, ölüm hiç hatırlarına gelmez. İşte bu uzun emelli olmanın belalarından birisi. Hep dünya malına kavuşma, hep mevkiye kavuşma için ömür harcarlar, ahireti unuturlar. Dünyanın zevk ve safasını düşünür, bunlardan kurtulmak için ölümün her an gelebileceğini düşünmezler. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize hayır versin birisi aksırdığında ne dersiniz yaşamış olduğumuz toplum ne der çok yaşa bin yaşa değil mi ana baba dedi hep böyle der ama yerhamı kellam ve Allah seni de beni de mağfiret etsin deme dinin gereği Yahudilerse ne yaparlar biliyor musunuz kardeşler birisi aksırdığında çok yaşa bin yaşa niye onlar dünyada o kadar çok yaşamayı arzularlar ki hem de ölümsüzlük iksirini ararlar e sorsan nesin müslümansın elhamdülillah aksırsa elhamdülillah demekten aciz insanlar ve aksırdığında birisi elhamdülillah dediğinde ise yerhamıke Allah demekten aciz insanlar var hemen birisi aksırsa da çok yaşa bin yaşa diye gözüne bakıyor adamlar Demek ki insanın hırsı neyse düşüncesi de ne yapıyor? O oluyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bir kadın Ayşe annemize geliyor. Diyor ki ben çok katı kalpliyim. Yani kalbim o kadar katı ki bir türlü yumuşatamıyorum. Ey müminlerin annesi bana diyor öyle bir nasihat et ki kalbim yumuşasın. Yani bunu atamıyorum diyor. Bakın Ayşe annemiz ona Ölümü çokça hatırlarsan kalbin yumuşar buyuruyor. Evet. Ölümü çokça an kalbinin katılığı gider diyor. Kardeşlerim ölmek mümin için bir nimettir yokluk değil. Ölüm mümin için bir hediye ve kefarettir. O halde ölmekten insan korkmamalı. Çünkü ölmek yok olmak değil. Ruhum bedeni olan bağlılığının sona ermesi bedenden ayrılması. Ölüm aynı, aynı bir evden bir eve geçiş gibi, göç gibidir. Mümin hiçbir zaman ölümü kötü, görmemeli ve cenneti seven ve ona hazırlanan ölümü sever. Çünkü ölüm olmazsa cennete girilir mi? Allah hepimize ölümü sevdirsin kardeşlerim. Kim Allah'a kavuşmayı sever isterse unutmayın ki Allah da kendisine kavuşmayı isteyeni sever ve o da onu arzular. Kim de Allah'a kavuşmayı istemezse yüz çevirirse unutmasın ki Allah da ondan yüz çevirir. İşte çok yaşamayı isteme ve Allah'ın zikrini unutma Allah'a kavuşmayı da unutturur kardeşlerim. Fakat öyle haller vardır ki insanın tıkandığı haller vardır Burada ne yapmalı <gülüyor> Yani Bazen insan tıkanır Acı içindedir bazı şeylerdedir Ölümü temenni edebilir mi Bakın Allah Resulü Diyor ki aleyhissalatü vesselam Ölümü temenni etmeyin Onu istemeyin Yani Allah'a kavuşmayı istemeyin demiyor Bakın Allah'ım canımı al ben artık yaşamak istemiyorum tipinde insanların hareket ettiği zaman kişi Ya Rabbi eğer yaşamam benim için hayırlıysa benim ömrümü artır yok ölümüm benim için daha hayırlıysa ölümümü takdir et diye dua etmeli demiştir. Yani Ya Rabbi Hakkımda yaşama kayırlıysa yaşamayı Ölmek hayırlıysa Ölümü nasip etsin Nasip et desin Buyurmuştur Evet kardeşlerim Dünya hayatı Aynı bir rüya gibi Ölüm Uyandırıp Rüya bitecek Hakikat hayat başlayacaktır Allah Resulü ve Vesselam Diyor ki Şu kişiye şaşılır Dünyanın peşinde Ölüm de onun peşinde der <gülüyor> Hadisi tekrarlıyorum Şu kişiye şaşılır diyor Ölüm onun Estağfurullah Dünyanın peşinde Ölüm de onun peşinde gider diyor O halde Nasihat olarak Ölüm yeter hadisini düşünerek Ölenden Ve ölümden ibret almaya çalışalım Kardeşlerim Evet Gelelim tartışma. Yine fıtri hasletlerimizden bir tanesi. Tartışma. Münakaşa. Cedel. Bu huyun olmadığı bir insan var mı? Yok. Hepimizde bu haslet var mı? Var. Bakın tartışmanın çok zararları var. Hakkı açıklamak niyetiyle de olsa başkalarını mağlup etmek için yapılan tartışmalar zararlıdır. Bir kimse de tartışmada galip gelmez sevgisi hakkı karşıdakinin ağzından duymaktan daha sevgili gelirse her kötülüğün içine girmiş demektir. Tartışmayı kazanma arzusu birçok kötülüklere sebep verir. Evet tartışma başkasıyla münakaşa etmenin birçok zararları vardır ki bunlardan en belalarından bir tanesi hasettir kardeşlerim hasede yol açar haset ise ateşin odunu yediği gibi iyilikleri yer tartışmada galip gelen de mağlup olan da zararlıdır mağlup olana Falan senden daha ileri görüşlüdür denilse Galip gelene haset etmeye başlar Tartışmada galip gelen kimse Kendini üstün görmeye başlar Bakın hadis-i şerifte Allahu Teala Kibredeni alçaltır Tevazı göstereni yükseltir diyor Demek ki Tartışma münakaşa çok kötü huylardan bir tanesi Ve tartışmaya alışkanlık yapan münakaşaya alışkanlık yapan insanda haset de varmış İkincisi hakkı küçük gösterir kardeşlerim tartışmacı kendini üstün görme hastalığından kurtulamaz her zaman kendisinin hakim olmasını ister niye hep kendin konuşuyorsun diyenlere biz böyle davranmakla ilmin izzetini koruyoruz der hasmının bildirdiklerine önem vermez onun delillerini küçük görür bakın bu da onun belalarındandır üçüncüsü ise tartışma ne yapar kin tutmaya sebep olur ve kin tutmaya da yol açar fikrinin kabul edilmediğini gören tartışmacı hasmına kin beslemeye başlar bazen ömür boyu onu affetmez onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mümin Kinci olmaz buyurmuştur Ve kin de felakettir Evet Tartışmanın Bir büyük belası da nedir Nedir kardeşler Muhakkak münakaşadan sonra Gıybet başlar değil mi Gıybete sebep olur Gidin bakın Hayırda veya şerde kim kimlen tartışmışsa hemen akabinde hasmının sözlerini naklederek o şöyle dedi ben şöyle dedim diyerek kendini gıybetten kurtaramaz halbuki gıybet etme ölü eti yemek gibidir evet tartışmanın zararlarından birisi de neymiş övünmeye sebep olma evet tartışmacı galip gelirse gittiği her yerde ben şöyle dedim, böyle dedim cevap veremediler, şöyle yaptılar böyle ettiler kendisinin övülmesine sebep olur ki kendini övmekten de ne yapamaz? Kurtulamaz. Şu delilleri getirdim susturdum. Şöyle ettim konuşamadılar diyerek ne yapar? Kendini över. Halbuki çirkin olan doğru kişinin kendisini övmesidir. Bakın Allah azze ve celle Lokman Suresi'nde Allahu Teala kendini beğenip övünen hiç kimseyi ne yapmaz, sevmez. Arkadaşını mağlup etmekle övünen bir cemiyette kardeşliğin tesisi mümkün olmaz kardeşler. Övünmek başkasını hakir, aşağı görmekten ileri gelir. Halbuki Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve din kardeşini hakir görmek kötülük olarak sana ne yapar yeter demiştir evet demek ki münakaşanın birçok zararları var bunlardan bir tanesi de zarara sevindirir evet münakaşa eden insan açtığı zarara sevinir hasmının kötü duruma düşmesine sevinir Halbuki hadis-i şerifte ne diyor? Kendisi için sevdiğini din kardeşi için sevmeyen kamil mümin olamaz diyor. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Münakaşanın tartışmanın zararlarından bir tanesi de riyaya yol açar. Tartışmacı zahiren hasmına sevgi gösterse bile bunun yalan olduğunu bilir. Bu ise münafıklık alametidir. Tartışmacı halkın gözüne girmeye çalışır. Bu ise riyadır. Riyada küçük şirktir. Evet. Yine kardeşlerim tartışma, münakaşa hepimizde olduğu için diyorum bu fıtri olarak. Kontrol altına alınması için bunları zikrediyoruz. Hakkı inkara yol açar. Hakkın hasmının ağzından çıkmasına nefret eder. Bu ise felakettir. Evet. Allah Azze ve Celle'nin en sevmediği kimse hakkı kabul etmekte inat eden insandır buyurmuştur. Rabbim hepimize hayır versin. Yine tartışmanın zararlarından bir tanesi de inada sebep olur. İnat da nefrete düşmanlığa yol açar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bize şöyle bir nasihatta bulunuyor. Din kardeşine itiraz etme, boş konuşma, üzücü şaka yapma, verdiğin sözden cayma diyor. Evet. Sesim geliyor değil mi? Net mi? Demek ki kardeşlerim münakaşa, tartışma, cedel, zararla. İtiraz etmeyi adet haline getirme Hayır böyle değildir Şöyledir deme çok çirkindir Birisi dese ki ya hava bugün çok sıcak Öbürü yok canım o kadar sıcak değil gayet normal İlla bunları demek gerekmez Eğer insan itiraz etmeye alışmışsa Muhalefet etmeye alışmışsa o insan akıllı insan değildir o insan kendini büyük görüp başkalarına hucum etme yarışında olan insandır. Kardeşlerim, lüzum yokken karşımızdaki şahsın kusurlarını bulup kendisine göstermek günahtır. Çünkü onun hatasını söylemekle üzmüş kalbini kırmış olursun. Halbuki onun ayıbını örtsen, onu düzeltecek nasihatlarda bulunsan, onun iyileşmesi için Çaba gayret sarf etsen Çok çok hayırlara ne yapacaksın Sebep olacaksın Rabbim hepimize hayır versin Evet Susmak imanın kemalindendir Kardeşlerim Tartışmanın dinde yeri yoktur Tartışma kalpleri katılaştırır Kin ve nefret doğurur çok sevdiğin sadık bir dostunu tartışarak bir defacık kızdır, inan ondan sonra başına gelecek felaketleri görür. Bakın, tekrarlıyorum sözü. Çok sevdiğin sadık bir dostunu tartışarak bir defa kızdır, bir sefer. Ondan sonra başına gelen felaketleri bilir. Bir insanın davet ediyorum diye tartışmaya girmesi ona günah olarak yeter kardeşlerim. Bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam <gülüyor> Peygamber geldikten sonra insanların ayrılması sadece tartışma ve cedeldendir diyor. Bu ise dinden Ayrılığa sebep olan bir bidattır Diyor Evet Sonra Allah Resulü Bakın diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Zuhruf 58'i Okuyarak onların sana gelip de Senin ilahın mı Hayırlı yoksa benim mi Bunu demeleri Sırf cedel için onlar zaten Cedelci bir kavimdir diyor Rabbim hepimize Hayır versin kardeşlerim Bakın Enes diyor ki Allah kendisine razı olsun Biz diyor bir gün dini bir konuda Tartışıyorduk Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yanımıza geliverdi Öyle öfkelendi ki Ben daha Allah Resulünü Böyle öfkeli görmedim Boyun damarları şişti Gözleri kıpkırmızı oldu Ve dedi ki Tartışmayı bırakın Bırakın şu tartışmayı Sizden öncekiler sırf bunun yüzünden helak oldu. Tartışmanın faydası yoktur. Tartışma zararlıdır. Mümin münakaşa etmez. Münakaşa edene şefaat etmem buyurur. Evet. Evet kardeşler. İnternet dünyasında öyle insanlar vardır ki hep gariban geçinirler. Ben hoca değilim, alim değilim derler ama azıcık öğrendikleri bir şeylerle bidat ehli bile olsa, küfür ehli bile olsa hidayete muhtaç, davete muhtaç insanlara güya davet adı altında öyle zararlar verirler ki hem kendilerine hem de karşıdaki belki iman edecek insanın imanına malum. İşte bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bırakın tartışmayı. Sizden öncekiler sırp bunun yüzünden helak oldu. Bunun faydası yok, zararlıdır. Ve mümin münakaşa etmez, münakaşa edene de ben şefaatçi olmayacağım diyor. Evet, hadi meydan. Tabi benim peygamberin şefaatine ihtiyacım yok diyorsanız o ayrı bir şey. Haklı olduğu halde tartışmayı terk etmek. Evet kardeşler Allah hepimize hayır versin Yine bakın dinde haklı olduğu halde tartışmayı terk etme Haksız olduğu halde tartışmayı terk etmekten daha zor Haklı olduğu halde tartışmayı terk edene Allah cennetin ortasını veriyor Demek ki haklı olduğu halde tartışmayı terk etmek insanın, müminin şiarından. Ama haksız olduğu halde tartışmayı terk etmekten hakikaten, haklı olduğu halde tartışmayı terk etmek zor. Bu bakımdan haklı olduğu halde münakaşayı terk etmek çok büyük sevap ve cennetin ortası var. Dostlar arasındaki kin körükleyen münakaşadır. Münakaşa karşıdaki insanı cahil yerine koyma sen bilmezsin ben bilirim demektir cahillikle suçlanan herkes az veya çok kızar kardeşlerim Allah hepimize hayır versin herkes haddini bilenlerden eylesin unutmayalım ki kader babında gelen rivayette sizin diyor ileri zekalı olmanız da hatta aklı kıt olmanız da kaderdendir diyor yani bu da bir kader birini bir şeyle suçladığın zaman kaderi de unutma ve hiç kimsenin bulunduğu halde onu aşağılama yoluna gitmemek gerekir Rabbim hepimize hayır versin konuşurken itiz, itiraz etmeyene haklı olduğu halde münakaşayı terk edene cennette bir köşk vardır diyor evet hatayı kabul etme bu da fıtrayı hasletlerimizden. İnsanın nefsi daima kendini haklı çıkarmaya çalışır değil mi? Bir işte hatalı olup olmadığımızı anlamamız bazen çok zordur. Hadis-i şerifte kendimize yapılmasını uygun bulmadığımız bir şeyi başkasına da yapmamamız, kendimize uygun gördüğümüz şeyi mümin kardeşimize de uygun görmemiz emredilmekte. Bir hadisede hemen kendimizi karşımızdaki şahsın yerine koymalı. Onun yerine ben olsaydım ne yapardım diye düşünmeliyiz. Böyle düşünme hadisenin üzücü neticelenmesine de mani olur. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer'in omuzundan tutup kendine doğru dönderiyor ve Ey eb zer kendi nefsin için layık görmediğini bir başkasına yapma diyor. Bakın bu İslam'ın nesiymiş? Bir şiarı, bir ölçüsü. Ve iman bablarında gelen rivayette ne diyor? Kendi nefsin için arzuladığını din kardeşin için de arzulamıyorsan gerçek mümin olamazsın diyor. Evet. Hatayı kabul etmek... Fıtrattan ama maalesef bu bazen insana çok zor gelebiliyor. Hakkı kabul etmekte insan inat etmemeli kardeşlerim. Doğal olan bir şeyi kabul etmemeye ne denir? İnat denir, inat. Hani şu eşeklerde, katırlarda var ya, inat karşımızdakini aşırı görme, ondan nefret etme, ona düşmanlık besleme, haset etme gibi birçok huyların çıkmasına sebep olur. İnat karşımızdakini aşağı görmeye nefret etmeye düşmanlık beslemeye haset etmeye sebep olan hastalıklarının hepsinin kökünde yatan kötü bir huydur. Hakkı düşmanımız da söylese kabul etmeliyiz. Hakkı kabul etmemek kibirdendir ve büyük günahtandır Allahü Teala'nın da en sevmediği kimse hakkı kabul etmekte inat edendir diyor Bukhari'de gelen ribayette evet hakkı küçük görmekte kibirdendir peki kibir müminin ahlakı mı? değil ancak vakar müminin alametine ahlakıdır vakarlı kimse Dünya işlerinde kolaylık gösterir Din işlerinde de Sağlam olur Evet kardeşlerim Münakaşa Aynı zamanda Dostların da azalmasına sebep olur Hasımların Çoğalmasına sebep olur Bakın Allah kendisinden razı olsun Hasan-ı Basri'nin Çok güzel bir sözü var Bin kişinin dostluğuna bir kişinin düşmanlığını satın alma. Allah kendisinden razı olsun. Bakın Hasan'ı Basının sözünü tekrarlıyorum. Bin kişinin dostluğuna bir kişinin düşmanlığını satın alma diyor. Münakaşa kendisinin akıl, fazilet ve ilimde üstünlüğünü ispata çalışmaktır. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah her türlü münakaşadan, her türlü cedelden bizleri uzak kılsın. Münakaşa insanı güzel ahlaktan da sıyırır. Halbuki Müslüman güzel ahlaklı olması gerekmez mi? Bakın ne diyor Ali İsla vesselam. Mallarınızdan herkesi memnun edemezsiniz ama güler yüz, tatlı dil, güzel ahlakla onları memnun etmeye çalışın. Evet, hakimin naklettiği bu rivayeti tekrarlıyorum. Mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz. Güler yüz, tatlı dil, güzel ahlakla onları memnun etmeye çalışınız buyuruyor. Evet. İyi insan kimseyle münakaşa girmeyen, herkesten iyi geçinen kimsedir iyi insan yani iyi Müslüman her işinde Allah'tan korkup titreyen insandır öyleyse Allahü Teala'nın sevgisini kazanmak isteyen iyi işler yapmakta çırpınır sabreder affeder her geçimsizlikte her sıkıntıda kusuru kendisinde görür her nefeste Rabb'ını düşünür gafletle yaşamaz bir kalbi incitmekten korkar. Öyle kadınlar vardır ki, kocasını eleştirmekten, aşağılamaktan, ona kusur, suç bulmaktan hiç usanmaz. Ebehe kadın, kendini kontrol et. Kendini kontrol etmezsen ve kocanı başkalarının içinde aşağılarsan, e, o eşinin annene, babana, yakınlara Müslümanlara bakacak hali kalır mı? O olaydan kurtulsan bile yarın bu olayları düşündükçe sana sevgisi kalır mı? İlerledikçe yaşlandıkça gelecekle alakalı ona birçok şeytana kapı açacak hallere giriyorsun. Halbuki <gülüyor> inanan bir kadının inanan bir erkeğin sabırlı olması affedici olması geçim ehli olması her sıkıntıda kusuru önce kendinde görmesi her nefeste Rabbini düşünmesi onun gafletten kurtulmasına ve hayırlı işler yapmasına şer işlerden uzak kalmasına sebep olur ve bir kalbi incitmekten korkar evet Allah hepimize hayır versin kardeşlerim samimi bir Müslüman Dinine zarar getirecek her şeyden sakınır. Güler yüzlü, tatlı dilli, affeden olur. Hiç kimseyle münakaşa etmez ve münakaşa etmenin kazanılan dostluğu kaybettirileceğine inanır ve düşmanlığın başlamasına sebep olduğunu bilir. Fitne çıkarmaz, dost ile de düşmanla da ölçülü olur. İyi geçinir, kimsenin sözüne karşı itiraz edip çıkmaz yumuşak söz söyleyerek inandığı doğruyu anladır. Mümin vakarlı ve yumuşak olur. Ve unutmayın bakın hadis-i şerifte mümin vakarlı ve yumuşak olur denirken münakaşa edenlerin yanında da oturmaz. İyi huylu olmak için iyi ahlakı muhafaza edebilmek salih insanlarla İyi huylularla arkadaşlık etmekten olur. Sen ne kadar iyi huylu, vakarlı, yumuşak olursan ol, Cedelci, münakaşacı, yerinde duramayan, Bir maç olsa da ben de karışsam, iki de ben çaksam, iki de ben konuşsam tipinde, Yerinde duramayan, kurtlarından vıngır vıngır kaynayanların içinde durursan, Senin de onlardan hiçbir farkın ne yapmaz? Kalmaz. Yine, hadis-i şerife bakın kişi arkadaşının dini üzerinedir diyor. Öyleyse arkadaşlıklarınıza dikkat edin. Öyle insanlar vardır ki ahlakı neyse kendine göre ahlakını ifade edebilecek hocasını da bulmuştur. O hocadan başkasıyla anlaşamaz. Muhakkak cinsi cinsini çekiyor ya o da onu. Halbuki iyi olana talip olacağın öbüründen uzak duracağım evet mal mevki hayır için arayan hayır işlerde kullanılan her şey insana hayır getirir kardeşlerim dünyada yolcu gibi olduğumuzu öleceğimizi unutmayalım vaktimizin kıymetini bilelim gece gündüz Allah'ı razı edecek amellerde bulunalım kıyamette işten ibadetten sorulacak bunu unutmayalım. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla yaşamayı nasip etsin. Dikkat ederseniz mal hırsı, mevki hırsı, şöhret hırsı, sonra e, tartışma, cedel bunların üzerinde durduk. Bunlar hep bizim bizde olan fıtri hasletler. Ben de nefsimde ve hepinizde. Allah hesabını veremeyecek her türlü işten bizleri uzak kılsın. Bu doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Unutmayalım ki nasihat her zaman mümine fayda verir. Nasıl ki insan köyde yaşarsa, kaba saba olursa, Nasıl ki insan cahillerin içinde yaşayıp da cahilleşirse e, Nasihat almayan insan da ne yapar? Sulanmayan bir ağaca, budanmayan, dalları kuruyan ağaca benzer Ve çiçek veren, tutan, meyve veren ağaç nasıl bakılmaya bakılmaya kurursa Bir mümin de bu vaziyete döner Rabbim hakka kulak veren, nasihat edildiğinde tutanlardan eylesin bizleri Rabbur bizleri hayırdan ayırmasın. Subhanke Allahümme ve bihamdike. Eşüdellı ilah illa ente estafruke ve yatabile. Ve hamdüllahi Rabbil ala.